Bu arada ev, doğanlar da buna evli olan hazaratıdır, doğanlar hürdür, gezerler, seni de çağırırlar, e, edeler, ed, ed, gelirsin gelmesin. Son derecede cahil ve kör olup da büyüklüklerini göremediğimiz Allah azizlerini incitmek kastında bulunuyoruz. Onun dolayı o mübarek zevahatın himmetinden, feysinden mahrum kalıyoruz. Yani e, mağaramızdan çıksaydık, doğanları görecektik, doğanlar bizi alacaktı. Yani e, cihalikten kurtulup e, daha iyi bir insan ol olacaktık. Doğanlar bizi nereye götürecek? O kâmı insanların yanına götür çünkü. Çarlı davuç oluyorlar yani. Bizi on yana gidebilecekler. Davunun sesi, onun sesi. Duyuyorsun, gitmiyorsun. Süleyman Aleyhisselam'ın tenevvür etmiş kuşlar yani. Ondan aydınlanmış kuşlar. Bir bir günahın kanatlarını nasıl dolarlar? Bir günah, günahsız. Şimdi haceti Süleyman'ın kolunda kuşlar var, doğanlar var. Günahsız bir doğanın tüyleniyorlar ya da bir kuşlar başka kuşu kuşun tüyleniyorlar ama Ne olmazlar. Ama buraya baksın o değil. Yeni biziz. Yani olmazlar. Belki. Acizlere yem ve tane çekerler. Yani maddi ve manevi yardım ederler. O kuşlar muhalefetsiz ve kinsizlik hoşnut dururlar. Yani o zamanımızın Süleyman'ın faydalanan e, insanlar, onun sesini duyup ona giden insanlar kimseyi incitmezler. Onlara yardım da da maddi manevi yardım da, yardım da bulunurlar. Ve bunların aralarında herhangi bir da var, kin, kin falan da yoktur. Buradan, buradan itibaren de Hazret Mevlana kuşlardan bahsederek Evliyalah'ın derecelerini işaret ediyorlar. Dün bahsettik ya, Evliyalar da basamak basamak, derecedir. Onların hütütü, hütüt tarla kuşu. Takdis ve tenzi için binlerce Berkız'ın yolunu açarlar. Biliyorsunuz o hikayeyi. Kütüp kuşu Hazreti Süleyman'ın mektubunu Berkız'a götürmüştür. Berkız bu mektubu okmuştur ve Hazreti Süleyman'ın yanına gelmiştir. Onların hüt hütüte takdis ve tenzi için yüzlerce Berkız'ın yolunu her kız Yemen'deki Seba, şehrinin melikesiydi. Hüthüt hüt hüt kuşu Hz. Süleyman Peygamber'in davetnamesini <gülüyor> götürüp onun sarayına bıraktı. Bir kısa kalkıp Kudüs'e geldi ve Süleyman Aleyhisselam ile görüştü. Bu Kur'an'da bu bahis aynen vardır. O kuşların Kargası bile Surette karga olmakla beraber yani Hz. Müslüman'ın terbiye ettiği kuşlardan bahsediyor. O karga bir karga, Asi bir hayvan Kolay kolay yola gelmez karga. Ama yani hoş bir hayvan aslında. Komik bir hayvandır. İnsana şey verecek kadar da yani böyle verecek kadar da zevkidir. Olmak da böyle himmet duanı Şimdi o himmet şeyden eee kur kullantan işte adamlar. ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim Miraç'ta mahsebaya bakmadı. Ve mahpud-ı hakiki olan, hakiki sevgili olan, hakiki mahpup olan, mahpup sevgili olan Allah'ın tavaşa cemayini tecavüz etmedi, onun cemaline bakmak da, onun baktı ve bir an başka ona hiç gözünü onları ayırmadı Hadi ve Ali'nin maskara olmuştur. Şimdi bunu tekrarlıyorum. O kuşların kargası bile, surette karga olmakla beraber himmet duanı, yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'e, Nasir'e bakmadı ve o o olan Allah'ın cemalini tecelli etmediği halini masal olmuş. O karga bile etrafına bakmadı. Sadece hakika ise onu görmeye çalıştı. Karga hani iç karga. O bile bakmadı. Hz. Peygamber Miraşa Makam-ı Mahmet çıktığı zaman Allah'ın cemalini bakmaktan başka bir şey yapma. O, o, o, o cemalin tesirinde kaldı. Gözünü onu ay, ay, ay, ay, ayırmadı. Ayırmadı. Sadece Allah'ı seyretti. Onların leklek -lek diyen leklekleri ve şişek ve şüphe-i ateşiyle yakarlar. Şimdi karga da karga da hani sevmediğini, o şey görünce Hazreti Süleyman'ın tesirinden kurtulamadı. Beğenmediğimiz onun tesirinden kurtulmadı, kurtulamadı. Hazreti Peygamber de mürreç çıktığı zaman gözünü hiçbir yere kaydırmadı. Sadece Allah'a gözünü dikti ve onun gözünü ayırmadı. Onların bekletleyen lelekten de tekleri ve şüpheyi ateşleri yakarlar. Bu mevzuyla ilgili olarak bir beyitte şöyle derim işte. Leylek kuşların şeyhidir. Onun lelek demesi nedir? Biliyor musunuz? İlahi hamd senindir Yarabbi diyor. Hamd sana aittir. Hani şeyde böyle e, tek yüde Allah yap, Allah'a iber aralık ilah illallah, Allah'a iber, hamd. Tam sana aittir. Türkçesinde öyle harflandı aittir. İlay senindir, şükür senindir, mühde senindir demektir. Onların güvercinleri doğanlardan korkmazlar. Yani Hz. Süleyman'ın elde ettiği güvercinler doğanlardan Korkmazlar çünkü onların kendilerine bir zarar ver, ver, ver, vermeyeceğini biliyorlar, eminler. Çünkü Hz. Süleyman'a tervizi almışlardır. Yani zamanımızın müşriklerinin, velilerinin tervizi alınan başka kimseler de, zengin de olsa, kuvvetli de olsa, fakire ve zayıf abiyet zararlara dokunmaz. Hz. Süleyman'a... Zamanımıza getiriyor, sadece Mevla'nın şeyini, zamanın, e, Süleymanlar aranızda, bunları bulmak lazım yalnız. Onların terbiyesini alanların birbirinden zararlı, dokunmaz. Zayıfın kuvvetleri, kuvvetlerin zayıfı, işte kedi, kepek yan yan yatıyor, görüyoruz bazen. Terbiye etmişler zamanda, dokunmaz. Hatta doğanlar o gü güvercinlere tazim ederler, gösterir, saygı gösterirler. O vahşi doğan o güvercine, güzelim güvercine bir şey bu değil, bir saygı da gösteriyor. Terbiye başka şey. Onların insana veşt, veşt, şey, çoşkunluk halet ve hav getiren birbürü kendi derininde bir, Bül be bül, bül be bül, bül. O, bir şey nasıl bir bir bir bir bir bir bu ne bir şey onu da açık açıklayacak burada. onların tuğtisi şekerinden azı tuğtı papancinsinden bir hayvan Ötünün de bir böyle şarkısı var bir tuğtisi ne bu tuğtın Onların tutusu şekerden azad edilir. Yani o papan şeker yemez. Abi hani şeker verilmesi? Dünya tutüleri gibi şekerden düşkün diyor derler. Derununda onun iç içinde ebedi bir şeker yüz göstermiştir. Onun onun gönlünde zaten şeker vardı birer şeker ne yapsın? Gül şeker dedi o işte, gülbe şeker vardı, bir ne diyor şey hadi iyi devin çalış şu gerekli de evet çalış için çalış. şeker. Birer şeker dururken eee çarşının şeklini yapıyordu. Onların tavusların ayağı dünya tavuslarının kanalından daha güzeldi. Biliyorsunuz, tavus ayağı çok çirkindir. Tavuk ayağından daha fettir. Arası da kabarıp almanızı direkt açar. Ya. Bir de ayağa baktığı zaman o, açan kanal kanal söndürülmüş. Diyor ki burada, o müslü kanal görmüşlerin tavusların ayağı. Dünya tavuslarının tüyünden daha özel, daha özel tavuk kuşu çok renkli de biliyorsunuz, insanı cezbeder. Padişah, kuşlarının mantığı sadadan ibarettir. Yani buradaki parçalar, kuşlar sadece öter, başka iş yapmaz. Süleyman'ın mantık-ı yani kuş dilini bilmesi nerede? Buradaki kuşlar sadece öterler ama Süleyman kuş dini bilir. Süleyman kuş dini bildiği için o kuşları terbiye ediyor. Zamanızın buradaki kuşları eterler bir şey bilmezler. Halbuki Süleyman'a kuşları korusurlar. Süleyman'a korusurlar. Ey gafil! Sen kuşların sesini ne bilirsin ki bir an bile Süleyman'ı görmemişsin okmuş sen bilmeyebilmiyormusun Suryaman falan gibi de diyorsun ki Suryaman dineseydiner mantık itaip diye birden atarım ki ne var alırmısın? Evet. Azim ilk ilk oktik yaparak atarım Azim Yelvan'ya bir attarım, kitabı, hediye ettiği kitap, mantık itaip. Esrarname değil miydi? Ben. Hocam? Esrarname değil miydi Mevlana'ya? Esrarname değil. Değil mi? Bu. Merv'den buraya gelirken İran'da Merv vardır. Hı hı. O şehirde. Mantıklı Tayyip mi varmış? Mant Mantıklı Tayyip. Neydi? Mantıklı, Mantıklı Tayyip. Kuştur. Kuştur. Kuş. Kuş. Pirde Atlarım'dır. Bu kurumda recimen ama. Milliyetin bakanlığında var Sesi şevk ve tarap veren bir hüküm. Kuşun kanadı. Şevk ve tarap tarap veren. Neşle. güzellik, tarap, şenlik. Tarap. Bu da taraf tarap aynı aklına gelir. Sesi şevk e, dedenin bir şevkli tarap aynı vardır. Çok şanslendir. Sesi şevk ve tarap veren bir hüküm. Kuşun Kuşun kanadı. Maşlık da Mağrib'in haricindendir. Şimdi maşlık ve mağri maşlık doğu, mağri batı. Bu ikisi arasında kalanların iki seslerden daha başka bir sestir. O. Yani tamamen uhrevi bir sestir. Kayıt altını anlamayan uhrevi bir sestir. Allah'tan gelen bir ses. Şerq ve Neşe veriyorum sana. O kuşun ahenge kürsüden arza, Kürsü nedir? Alan katılanlar. Arşın altı. Arşın altı. Arza Kürsüden arza, Arzdan da arşa kadar yükselmektedir. O kuş ilahi kuştur. Süsli olan kuşudur. Bu kuş ki Süleyman'a tabi olmazsa bir de vay kuş gibi zulmen aşıkı olur. Bu kuş, dünya kuşu. Böyle, böyle, böyle. En mevcut vay kuş. Vay kuşta bahsediyorsun. Eğer mevcut aykushi mevzu dönmüş eee mevzu dönmüş demek ki yani avatır yani, kolmuş çevrilmiş geri geri gönderilmiş döndürülmüş mevcut haket şimdi en mevcut olmuş yani o o makamlardan gerisi geresi döndürülmüş. Süleyman'a amiş, onun tabiatını al ki evdeyse zümrüte kalmasın. Baykuş baykuş bay, şey işi şey söylüyor burada, Bir kuş ki bu Süleyman'e Süleyman'e tabi olmazsa da baykuş gibi zümrüte aşık aşık olur. olur. Dünyada, ey merdut baykuş, geri çermiş olan e, feyize alıkonulmuş. Süleyman'a alış ve onun tabiatını al ki ebediyen zulmette kalmıyorsun. Sen burada zulmet etsin. karanlıklarda kalmak, karanlığın Arapçası da zaten zulmettir. Karanlıklarda, karanlıklarda kalmıyorsan Hazreti Süleyman'ın sesini al ki alış onun baykuş gibi zulmette kalma e, aydınlığa alış e, e, e, ebediyette kal ebediyen aydınlıkta kal karanlıklarda kalma yani burada bizim alacağımız şey kafamıza karanlıklarda bırakmayalım. Bu insanları teşmil edeceksek, kafamızı karanlıklarda bırak, bırakmayalım. Aydınlanalım. Dünün de bilelim, bugün de bilelim, yarın da Yarını bilmek mümkün değil. Derlerim birşey laftır. Perşembenin gerçi Akıllı insanlar, çarşambın hareketlerinden perşembenin olabilirler. Bu da akıllı insanlar harcadır. Metrolojiye nasıl bir, bir hafta sonra havayı bilir? Orada hareketlerine tetkik geliyorlar. <gülüyor> kaç kıymetli hızlı rüzgarı, nereye doğru gidiyor, bu nereye gittin biz var mıyız? Yahu da bunu önce kesecek başka rüzgarı var mı başka yerden? Raporla veriyor, ne aya? Sana bir hafta sonraki havayı bildiriyor. Burada şaşırtık bir şey yok. Tamamen teknik bir şeydir. Tamamen bilinir, bilmemişi sebep yok. Çoluklar şurada vakitte doldu ama bir şu kitap besin bir daha haftaya bırak edemeyim buna. Saate kaç oldu çocuklar? Dördün olmaz. He? Birazdan bitiririz. Kaç? 32, 50 Elli beyti mi? kalmış. Zaten burada yız da yok. Yol çocuklar. Yok, bu bu burada mı bir sayfa iki sayfa bir şey değildi, değil de ne az kaldı şu az kaldı Süleyman tarafına bir aşkin gidecek olursan sen de arşin gibi ölçük kutbui kesilir, her tarafı ölçer bitersen yani Süleyman gibi sen de her tarafı e, bir ölçülü hareket edersen sen de onun gibi olursun. Aşın şu parmak ucundan omuza kadar olan ölçüdür. O kimse ki topalıya topalaya sürüne sürüne onun tarafına gitmeye çalışır. Bir netice bütün topalıktan ve sürmekten kurtulur. Şimdi ilmi ara Şimdi toparlarsın ama yani ayak kalkarsın, yürürsün. Her çocuk başta ne sürüme, emekliye emekliye yürür, giden sonra ayağa kalkar. Değil mi? Sen de ilme doğru toparlaya toparlaya olsan da yürü. Yani bir gün ayağa kalkarsın ve ilme yürürsün. Sen de onlar gibi alim olursun, ölçersin. Nasıl hazzet ediyorsun ölçü biliyorsa sende Hatice Süleyman gibi ölçü almaya başlasın. Şimdi semazener diyor de ya deme, işte yapamıyor yapamıyor sonra başlıyor. O da aynı diğer semazener gibi felkade bir semazener çıkıyor. Hepiniz böyle değil miydiniz? korkuyordunuz ha? Ama hiç de korkucu bir şey olmadı benim anladınız. Tavuk altındaki yumurtadan çıkmış. Kaz yavrularının kısası. Seni tavuk kanadı altında dada gibi yetiştirmişse de sen kaz yumurtasısın. sen. Kaz kazı yumurta yumurta evet. evet. Tavuk üstüne ortaya çıkartır ama tavuk çıkmaz civciv çıkmaz, kaz çıkar. Senin ana hakikat dergâhsının kazıdır. O yumurta kazdan olmuştur. Fakat üstüne işte tavuk oturduğu için kaz çıkmıştır. Yani. Dadı. Dadı. Yani Topluğa mensubu. <gülüyor> Ve kulluğa bağlıdır. Tavuk. Kuru değil, kuru yerde gezer. Ama seni o ortadan içe çıkarttığı için tadı gibi. Yani sana bakmıştır. tadı olmuştur. Fakat anam yine kazmıştır. Seni doğuran, anan gene kazdır. Kalbindeki denize olan meyil ve o tabiat sana anandan geçmiş. Kaz ve yavrusu, yavrusu çıkıp doğru suya koşar. Tabiat. Tavuklarda çırpını cilcivcivle, cil, aman gitme gitme dekler. O da suya cüplaya atlar. Tavuklarda bana feriyat ederler cilcivle, ama niye koşuyorsun? Şimdi boğulacak dekler. Kuruluğa meyilliyse tadındandır, eğer kas e, kuruluğa doğru meyilliyse tadın tabiatındandır. Nedir olsa tadı terbiye etmiştir. Tadı bırak ki onun reyi kötüdür. Dadı seni kuruluğa alıştırmak ister. Sen bırak, sen denizin şeysin, mahlukusun, karayı bırak. Eğer tadı seni sudan korkutursa, sen korkma, sen yine deniz tarafından koş. Burada da bizi öner. Nesi tabiatın, nesi astı, nesi o astına doğru koş. Sen kaz gibi hem okulda hem yaşta, yani hem karında hem de denizde yaşayabilirsin, tavuk gibi kokmuş, kümesli değilsin tavuktan kümesi, umuyette kokar diyorsunuz. Ee, eğer sende bu koku yoksa, sen tavuk kümesinden değilsin. Sen daha başka bir dünyaya mensupsun. Şimdi bunu, bu, bu, bu şey söylüyor ama onun arkada yazarı da var. Niye böyle konuştu? Şimdi birden bire mevzu değişti. Hz. Mevlana, insanı hem zahir, hem de Batım alemlerinde bulunmaya müstahhit olduğu için hem karada hem de denizde yaşayabilen kaza teşvik ediyor. Anlattığı şu 3-4 e, bentlik şeyde insanlara tavukla gaz arasındaki farkı insanlara teşmil ediyor. Diyor ki burada sen hem denizde yaşayabilirsin hem karada iyi gidip yaşayabiliyorsun yani sende kazlık da var, tavluluk da var o kadar. Bak insan için o sen hem zahiri ilimleri hem batını ilimleri yaşayabiliyorsan, e sen yaşayabilirsin, o da karada da iyilik yaşasın, denize de. Korkma, karada da korkma, denize de, kork. batını, ilimleri de öğren sağlık dinleri derlerim. Kaçma. İnsan tabiatı da tabiatına tab tavuğa benziyor diyor. Tabiatın seni denize girmekten şey, ha hakikat yeryasından korkunuyorsa onu da dinleme tahmin, da onu e, hakikat fahmine doğru koşturur de. Tasavvurta hakikat denize benziyor derlerim. Denizden sonsuzdur. Diğeri. Denizlerin sonsuzluğu. Ya işte şu kadar küre. Hayır, kürenin son, son, sonu yoktur. Kalenin küpü falan sonu var da, denizin sonu yoktur. Kürenin sonu yoktur. Dünyanın her tapısı olduğu için dön dolaş, ene, denize bitmesin. Geldiğin yer bir daha gelsin, bir daha ama deniz bitmesin. Yani o için burada, diyor ki, diyor ki, eğer senin fıtratında deniz, yani hakikat varsa, Haklılıkta benzetilir. Denizler ne kadar sonsuzsa, e, hakikatler de o kadar sonsuzluk hakkı. bitmez. Hatta haklarda, e, hakikate bir adım attığın zaman bilinmeyenler, bin adım çoğalır. Bin adımın binme katlası, on bin adım çoğalır. Yani, e, hakikaten bitmez. Kâinette, kâinette e, hakikaten bitmez. Can korkma. Karada sıkışıp kalacağına denize gir, denize hakikaten koş. Hazreti Evlana şöyle der, e, yürüdün deniz kıyısında sen, deniz kumda e, izin kalıyor. Denize girdin, izin kalıyor mu? Denize gidin, boğuldun, denizde şeyin kalıyor mu? Denin kalır mı sen? O dergâda, hakikat deryasında boğulup gidersin. Hakikat eliysin. Hakikat ya buralar hakikat elmet demek. Hazinem yani, e ama hakikat denize <gülüyor> denize sonsuzun Tabiatın seni denize girmekte ve hakikat deriyse onu korkuyorsa da hakikattan korkma. Hakikat değil. İlim, iman, hakikattedir. İman, hakikattedir. Karada bir şey yoktur. Kara belli. Nevası, nitedir. denize gir ve onu dinleme. Hakikat, vahrinden doğru kur. Hakikat, denizden koş. Yani, hakikate koşun. Burada bir yere e, bağlam kalmayın. Yani, durgun kalmayın. Yürüyün. Daima yürüyün. Hasid Merya'nın bize, Öldüğü şey bu. Buradaki ana size şey bu. Karada ayağı, ayağı, şeye bağlamış, zincire bağlanmış, kalma. Denize git ki, denize denize, atıl denize düz. Sen Hakk'ın nimetinden bir şahsın ki, şah, ki hem karada hem denizde gezebilirsin ki Kur'an'da bulmuş ki, sen de kara gibi olan tabiat aleminin denize olan ruh alemine koş. Yani karada kalma denize koş. Denize hakikat ver, denize ruh alemine benzetiyor Hazreti Mevlana burada. Sen hakkın nimetinden bir iş ki hem karada hem denize gezebilirsin, denize yüzü karada da yürüyebilir değil mi? Kur'an'da başka bir ayet-i kerimede buyurmuştur ki sen de kara gibi olan tabiat aleminden deniz gibi olan ruh alemine koş. Karada kalma. Karada geçeceğini belli. Biz Adem oğullarını bir de ayet-i kerimine, biz Adem oğullarını <gülüyor> mükerreren mükerrem kıldık. Yani onu kutsal kıldık. Büyük kıldık. Kıldık. kıldık ulu. Ve onları karada at, deve ve emsaline denizde ise kaya ve gemiye bindirdi. Doğrudur. Ve onlara güzel nimetlerden rızıklar verdi. Ve onlara mahlukatımızdan çoğunu